Diriliş Neslinin Amentüsü Sezai Karakoç Kendimin bir diriliş yeri olduğuma inanıyorum. Bir diriliş cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir savaştır? Topla, tüfekle, bombayla, molotof kokteyli veya füze nükleer silah veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte bir ruh savaşıdır. Ruhlar arasında olan bir savaştır. Bu savaşlarda bedenlerden, maddi vücutlardan önce ruhlar, manevi vücutlar yani varoluşlar düşer, tutsak olur, yenilgiye uğrar. Ya da tersine düşürür, tutsak eder, yenilgiye uğratır. Bu bir zihniyet savaşıdır karayla akın savaşıdır. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü yani bir medeniyet savaşıdır. Bedenimin, maddi vücudumun, benliğimin özü olan ruhumun bir aleti, bir kemanı, bir silahı, bir donatımı olduğuna inanıyorum. Düşmanı 12'den vurmak için kullanılan bir silah. Bu açıdan bedende, maddi vücutta, onu çevreleyen fizik alem, bu dünya da hepsi adeta ruhun uzantısı olarak yüce bir anlam kazanıyor. Vücudum ruhumun buyruğunda olmalıdır. Ruhum da mutlak aleme başını uzatmalı, oradan soluk almalı, oradan göz ve gönül almalıdır. Ruh sürekli olarak Allah'ı bilme, Allah huzurunda olma savaşı içinde olacaktır. Buna engel olmaya çalışan benlik içi veya ben ötesi bütün yad varlıklarla savaşacaktır sürekli olarak ruh. Diriliş, ruhun açtığı bu sürekli savaşı sürdürme ve bu savaştan sürekli olarak başarılı çıkma demektir. Allah'a inanıyorum. Ben bir diriliş işçisiyim. Allah kentinin işçisiyim. Allah'ın övdüğü, beğendiği İslam toplumunu öğren, Toplumunun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte övüncüm olamaz. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir takan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insan ancak Allah özgür kılar. İnkar tutsaklık, inan özgürlüktür tanrısız yaşanamayacağına inanıyorum Allah'a inanmadan onsuz geçen saniyelerin benliğimi yok etmeye alçaltmaya yöneltilmiş benliğime ikilmeye çalışılmış salt kötülük tohumları olduğuna inanıyorum ruhun karamukları zakkumları şeytanlarıdır onlar ben insanın ruh ruhunda bir tapınak olduğuna inanıyorum bir başka deyişle insan ruhunda bir tapınak İnsan ruhunun bir tapınak olduğuna inanıyorum. İnsan orada kendi içine eğilir. O dupduru suda bulanıklığa ait ne varsa temizlenmeli ve o mermersi geometride tek ışık ve tek aydınlık yansımalıdır. Allah'a inanma ışığı ve ona inanma aydınlığı. Sesimi yükseltirsem bunun için yükseltirim. Yoksa bunun dışında dünyada hiçbir şey ses yükseltmeye değmez.'' Yaşamayı ve ölmeyi, mekana ilişmeyi, zamana girmeyi, daha doğrusu zaman ve mekanla diyalog kurmayı ancak ve ancak bu inanç çoruna göz alabilirim. Aşktır o benim için. Yoldur, anlamdır, sestir, ülküdür, varoluştur. Tanrısızlığın karanlığında ruhum daralır, boğulur. Asit içinde erir gibi, gazda boğulur gibi. Yüreğime ancak o çarptırır. Estetik, ona ilişkin oldukça estetiktir. Şiir ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Yoksa bal mumundan peteklerdir, bal değil. Ölü arının kırılan ve havada uçuşan kol, kanat ve bacaklarının kırıntılar halinde savruluşunu sen oğlu zannetme. Diriliş yüklü bulutlarla linyit dumanının göğe salınmış gölgesini özdeş sanma. Diriliş eri bir alpinistir. İnkar, red ve kara alışkanlık pürüzlerini kara kara bu dik yamaçtan dağın tepesine, temiz havaya ve güneşe yükselecektir kişi. Bütün o çekilen sıkıntılar, korkular, bu sevinç ve bu güvenlik içindir. Benim inandığım ve bağlandığım dava, İlk insan ve ilk yol göstericinin dünyayı dolduran inkara karşı özgür inanç gemisinin kaptan olan Hazreti Nuh'un ebedi kurtuluş sancağını uygarlıklar başkentine diken, ateş imtihanından geçmiş ve kurban şifasıyla azapların zehrini eritmiş Hazreti İbrahim'in toplumu yönetecek altın kuralları sütunlar gibi ufkumuzda yükselten ve onları kıyamete kadar tarihin levhası olarak belirleyen Hazreti Musa'nın Ölüleri dirilten, ölü gönülleri diriltici soluğun sahibi Hazreti İsa'nın ve nihayet en büyük insan, en büyük yol gösterici, bütün insanlığa ışık tutucu, fiziği ve fizik ötesini aydınlatıcı son peygamber Hz. Muhammed'in davasıdır. Davamız ve dava için kavgamız hakikat davası, hakikat savaşıdır. Tarih her konuda süreklidir. Bu dünya hayatın yapısı gereği. İnançsızlık sürdüğü gibi inanç da sürüp gidecektir, gitmektedir. Aslında inancın sürüp gitmesi esas, inançsızlığın sürüp gitmesi ise ona bir reaksiyon, bir kontür puandır. Hakikat, ilk insandan beri sancaktarlarını bulmuştur. En büyük sancaktarlar, hakikat sancaktarları peygamberlerdir. Ben buna inanıyorum. Bir diriliş yeri olarak, Gelecek zamanın biricik kenti diriliş kentinin, diriliş sitesinin kurulması için taş taşıyan, harç taşıyan biri olarak onların izinden gitmekten başka bir erlik ve yapıcılık bulunmadığına inanıyorum. Evet, biz diriliş erleri, son peygamberin sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir. Bu sancak Allah'a inanma sancağıdır. Bu sancak, insanın putların önünde eğilmemesi, onları yerli bir etmesi, insanın insan veya eşya önünde ezgince ve alçalarak baş eğmesine sebep olan köleliği ortadan kaldırıcı, insanı gerçek özgürlüğe ve teslimiyete ulaştırıcı hakikat sancağıdır. Hakikatin Hazreti Musa'dan başlayarak sadece Yahudi ırkının tekelinde olduğunu iddia eden Yahudilik, Hazreti İsa ile başladığı esasına dayanan Hristiyanlık veya ancak konu Marx'ın gördüğüne ve ancak onun yolunda gerçekleşeceğine inanma akımı olan komünizm, hep parça gerçekliklerini bütüne yaygın sanmanın ve saymanın, tarihi kendilerinin kabul ettiği başlangıç noktasına kadar hakikat yönünden bomboş geçmiş kabul etmenin yanlışlığı, yanılgısı hatta gülünçlüğü içindedirler. Benim inandığım İslam ülküsü tarihi Hazreti Peygamber'le başlatmaz. İlk insandan başlar hakikat tarihi, yani hakikatin bilinişi. Hazreti Peygamber'le en yüksek, en son, en mükemmel gelişme noktasına ulaşır. Kıyamete kadar, yani insanın bu dünya hayatı son buluncaya kadar da sürecektir. Bu tarihin değerlendirilişi, Anlam yönünden insan yaratılışının en büyük insan ve peygamberin yaratılışına bağlı oluşu hikmetine aykırı değil. Onunla bütünlenen temel bir görüştür. Evet, tarihi şöyle yorumluyorum. Hakikat savaşı ve hakikate karşı savaşlar, başkaldırmalar. Hayatı da şöyle yorumluyorum. Hakikat savaşı ve hakikate karşı savaşlar, başkaldırmalar. Evet, hayatı bu savaşın karşısındaki savaşlar alt etmesi oranında kullanıyorum. İnsanları da şöyle bölümlüyorum. Hakikate uyanlar sağcılar, karşı çıkanlar solcular. Hakikat yolunu sürdürenler, gerekirse bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler. Hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık-solculuk yoktur benim gözümde ya da solculuktan farksızdır. Kapitalizm benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına. Solcular gerek başkalarını sömürmeleriyle, gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine, İnsanların red ve isyanın pençesine düşmelerine sebep olurlar. Kin ve öç tohumunu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara, ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Gözlerine kan bürümüştür. Gerçek sağ Kur'an'da tanımlanmıştır. Kur'an'da sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak. Sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu toplulukta uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır. Diriliş, uğurlu iyilikçi topluluğu geliştirme yoludur. Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah'ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurtarma yolu, yöntemi savaşı demektir. Ekonomi, toplum varlığının temel sebebi değil görüntülerinden biridir. Temel faktör inançtır. Ekonomi de bir etken olarak öbürlerine etki yapar, etki kabul ettiği gibi. Ama temel olma niteliğini ancak insanlar materyalistleştikçe kazanır. Ekonominin bir amaç değil, bir araç olduğuna inanıyorum. İnanç, düşünce ve sanatın ekonominin değil, ekonominin inanç ve düşüncenin aracı ve sonucu olduğuna inanıyorum. Gözümde Adam Smith ile Marx aynıdır. İkisi de insan egosunun putunu özenle tarihin içinde heykelleştirmekten, insanlığın sırtına bu ağır putu yüklemekten başka bir şey yapmamışlardır. İlim dahilinde kalan buluşları dışındaki sözleri ve ileri sürdükleri görüşler, özledikleri veya önerdikleri düzen, baştan sona insana aykırı, insanlığı felakete götüren ve tarihi zulmü, kabus gibi üstümüze çökerten kararmış ruh, kalp ve zeka hezeyanlarıdır. Erdem sitesinin bir işçisiyim. Bu sebeple kapitalist ve komünist siteler gibi zulüm sitelerini yıkmak borcumu hiçbir zaman unutmuyorum. Şeytanın kentini darmadağın etmeye ant içmişim. Kızıl ve kara ile sembollenen sistemlerin esaretlerinden insanlığı kurtarmaktan, mazlum ve masum kardeşlerimi bu kölelikten azat etmekten daha büyük vazife ne olabilir? Anarşizm, terörizm benim sistemimde yer bulamaz. Nihilizm de ancak bu insanlık düşman eylemlerin felsefesini teşkil edebilir. Bunlara karşı inançlıyım, barış ve düzen yanlısıyım. Savaşım ancak bunlar içindir. Gerçek barışın sağlanması için en savaşçıdan daha savaşçıyım. Gerçek düzenin kurulması için en radikalden daha radikalim. Kelimelerin dış anlamlarına saplanıp kalmaya çalışmak bana ve diriliş nesli kardeşlerime düşen bir disiplin borcudur. Peşin hükümlere savaş açmanın ve zahire saplanıp kalmanın doğal sonucudur bu. Doğuyu batıyı bilmeyelim, eski uygarlıkları derinlemesine incelemeyelim, yükseliş ve düşüşlerin sebeplerini derinden derine araştırmayalım. Allah'ın insanoğluna en büyük nimeti olan İslam inanç ve medeniyetine mensup olan bir toplum nasıl olur da bugünkü acıklı duruma düşer? Bunun mutlaka bir veya birçok sebebi vardır. Bunu bilmeyelim. İşte bütün bu konuları incelemekte ilim benim rehberim olacaktır. Kur'an ve İslam kıyamete kadar mahfuzdur. Allah buna söz vermiştir. Ancak bu mahfuzluğu yanlış anlamamam ve bu sözü kendi anlamından başka bir yoruma bağlamamam gerekir. Evet, Kur'an ve İslam mahfuzdur. Fakat hiçbir kişinin veya toplumun imanını koruyabilmesi taatüt edilmiş değildir. Her kişi kendi inancını, her mümin toplum kendi Müslümanlığını korumak, devam ettirmek mükellefiyetindedir. Bunu yapmadığı takdirde umutsuzlukların... İnkarın, isyanın uçurumlarına ve karanlığına yuvarlanabilir. İşte ben bir inanmış kişi olarak bu korkuyu, bu ürpertiyi duymalıyım. Kendimden hep güvenli olmamalıyım. Ama bu beni umutsuzluğa götürmemeli. Tanrıdan korkarım, sürekli olarak korkarım. Ama aynı zamanda benim tek umut kaynağım da yalnız odur. Ondan korkar, ona sığınırım. Gazabından, kızgınlığından, öcü almasından yine kendisine sığınırım. Çünkü beni ancak yine onun affı, merhameti kurtarabilir. Allah'ın rahmet ve affından hiçbir zaman ümidimi kesmem. Aklı durduran bir büyüklükte düşünürüm bu rahmeti. Yine de bu beni korkudan tam azat edemez. Kozmik gerçeklikten kopu, kabul edemem insanı. Birbirlerine göre nesneler ve olaylar ne konumda ve ne durumda olursa olsun hepsinin kozmik, transandantal, mutlaka bağlı bir konum ve durumları vardır. Allah'ın tayin ettiği ve kader olarak isimlenen genel kanun çevresinde doğar, gelişimlerini ve ömürlerini tamamlarlar. Muhayyile ve aklın Allah'ı sınırlandırıcı veya bir surete bağlayıcı zaafını bilirim ve onunla savaşırım. Ona direnirim. Allah'ı aklımla kavrama, çerçeveleme donkişotluğuna girişmem. Ona sınırsız olarak gönlümü açmaya çalışırım. Onun bağışladığı nurların gönlümü tecellileriyle doldurmalarını umar ve beklerim. Layık olmadığımı bilirim ama onun merhametinin, cömertliğinin enginliğinden, sonsuzluğundan bu umuda kapılırım. Yüreğim milletimin halinden kanlıdır. Böylece bir milletin, İslam milletinin düştüğü acı bölünme, cehalet, maddi ve manevi batış hali beni tarifsiz sıkıntılara düşürür. Ama yine Allah'ın rahmeti gelir, beni yeyse düşmekten kurtarır. Ona olan imanım yine milletimin yüceleyeceği inancını doğurur bende. Yine aşkla ve şevkle dolarak davanın hizmetine koşarım. Bir gün gelecek... Yine Yüce İslam milleti bilinçlenecektir. Nerelerden nereye geldiğini öğrenecek ve bu onu uyandıracaktır. Buna en büyük bir inançla inanıyorum. Hürlüğü asla bozulmaksızın, iç içe daireler halinde beni çevren bir rengin nüansları gibi gittikçe bir yöne doğru koyulaşan bir disiplin atmosferi içindeyim. İslam sitesi, İslam kentinin disiplinli havasını solumak ister ruhumun ciğerleri. Zaman ve tarih ancak İslam perspektifinden bana ulaşabilir. Velilerden, önder ve kahramanlardan, İslam'ı, İslam insanlığını, İslam yurdu olan öz ilkeyi savunanlardan örülü bir halka, bir insanlık halkasının izafet çerçevesi içindedir sürekli olarak ruhum. Onları örnek alır onların havasını teneffüs eder. Realizm, benim gözümde dış şartların, tabiatın, kemikleşmiş tarih yapılarının, İslam dolu kalbin yüksek fırınında kor haline geldikten sonra İslam ruhuyla dolu ruhumun çekicinin altında şekil almasının psikolojisinden başka bir şey değildir. Politika, insana ve eşyaya imanı nakşetme eylem ve direnişi demektir gözümde. Düşünce ve sanat, boş ruh yarasının havaya çizdiği anlamsız kavisler, yani havaya savrulan sigara dumanları gibi bin dallı ve dolan başlı olsa da, anlamdan yoksun görüntüler salgını değil, zaman içinde yavaş yavaş dolan ruhumdan coşarak, beni eşyayı ve tarihi çevreleyip öbür yaratış hallerine doğru akan, dolayısıyla ruhumla onun yaratıcısı arasında bir geliş gidiş, bir akış, dinamik bir köprü olan bir ebediyet çerçevesidir. Onun için ki, benim gözümde düşünce, bilim ve sanat, mutlak bağımsızlık ya da sadece kendisine bağımlılık iddia edemeyeceği gibi tarihin belli zaman parçasındaki oluşmuş yapısına bağımlılıktan ibaret olan güdümlülüğü de kabul etmez. Evet, iç içe disiplin daireleri ve onun ortasında gerçek hürlükte hürru. Onu çevreleyen ilk daire, Eşyayla, tabiatla, toplumla, aileyle ilişkilerin ördüğü bir ağdır. Ancak bu realizm ağı, metafizikten gelen, mutlak sistemden gelen pırıltılar ve ışıltılarla içten aydınlıktır. Olay zerreleri maddenin zamana boyun eğişiyle hemen kararmaya yüz tutarsa, Allah'ın mucize özünden yarattığı ruh, bütün zaman ve mekan mesafelerini aşarak, Görünüşte en dıştaki, hakikatte en içte, şah damara bitişik daireye yüzünü çevirir. Oradan aldığı güçle olay parçacıklarını kararmaktan korur. Onları karardıkları yerde kalaylar, koptukları yerde lehimler. Kızgın zaman sürekli olarak ebediyet örgüsünde, dövülür bu sır mucizeli ruhun çekici altında. Ruhu çevreleyen ikinci daire tarih, kahramanlıklar, Önderler Veliler halesi. Üçüncü Daire Peygamberler Dairesi. Ruhumu çevreleyen Dördüncü Daire Üçüncü Daire ile iç içe Kitaplar Dairesi. Beşinci Daire insan Üstüler Bölgesi Melekler Bölgesi. Altıncı Daire Takdir Dairesi Kalem Cızırtılarının işitildiği Bölge. Yedinci Daire Tasavvuf dilinde yine şüphesiz hakikat dilinden gelerek ceberüt bölgesi, vahidiyet, ehadiyet bölgesi, zat alanı. Şüphesiz daire alan gibi kelimelerin sadece gerçeği anlatabilmek için kullanılan zaruri araçlar olduğunu biliyorum. Yoksa aynı dairelemeyi tam tersinden de söyleyebiliriz. Yani bir bakıma ruhun en yakın olduğu bölge ceberüt bölgesi. Onun etrafındaki bölge, hale, meleküt bölgesi, insan üstüler melekler bölgesi. Onu çevreleyen hale, kitaplar ve peygamberler halesi. Onun çevresinde veliler, önderler, bilginler, şehitler halesi. Onun çevresinde bütün insanlar. Onun çevresinde hayvanlar, bitkiler, cansız eşyalar. Bu daireleme ya kozmik konum, ya anlam ve ruha etki, ruha yakınlık özellikleriyle sıralanabilirler. Yoksa bu sıralama mekan veya zaman sıralaması gibi değildir. Ruh, topyekün bu varlık derece ve bölgelerinin hepsinden gelen yardım veya engel oluş gibi etki veya baskılarla çevrilidir. Her varlık alanıyla ilişkilidir ruh. Ruhumun böyle bir yandan rahmani ve nurani, öbür yandan şeytani ve zulmani, beri taraftan nefsani alakalar ağıyla çevrili olduğunu biliyorum. Ruhum, bütün bu alakalar içinde kendisini dosdoğru Allah'a götüren doğru yol, sırat-ı müstakimin dışındakilerden uzak duruma disiplinine ermeye gayret etmektedir sürekli olarak. Sürekli olarak saptırıcı yollara kapılmamaya, ana caddeden ayrılmamaya dikkat etmek görevidir ruhumun. Bana gelip çarpan düşünce ve iddialar, İslam'ın hakikat meşhurunda imtihana tabi tutulurlar ruhumda. Doğu din kurucuları ve filozoflarından Yunan filozoflarına ve yeni çağ bazı filozof ve düşünürlerine kadar bütün düşünür ve filozofların söylediklerinde görülen hakikat parçacıkları, hakikat sisteminden almış oldukları veya Allah'ın halk ettiği bu alemi gözleme ve inceleme sonunda, akıl ve tecrübe vasıtasıyla buldukları bir takım hakikat parçacıkları varsa, bunlar şüphesiz otomatik olarak sahip ve mensup olduğum hakikat sistemi olan İslam, inanç, düşünce, davranış ve duyuş sistemine gelir katılırlar. Ya da ben böylesi hakikat parçacıklarını ulu peygamberlerin ''Hakikat, müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır, buyruğuna uyarak alır.'' Sistemin detaylarından yapmak üzere onları büyük yapıya katarım. Hakikate susamıştır sürekli olarak ruhum. Sürekli olarak hakikati araştırır. İslam'ı öğrenmek ve daha derinden kavramak için gece gündüz çalışır. Peygamber önderdir, Kur'an önderdir, kılavuzdur. Ve peygamber yolunda olan, Kur'an'a bağlı bulunan eserler ve insanlar, bilginler, veliler, gerçek kahramanlar, Ruhum için hakikati araştırma, İslam'ı öğrenme, durmadan öğrenme, daha derinden öğrenme yolunda önderdirler. Amaç durmadan taklitten tahkike geçmektir. Ancak hemeninden iddialı olmaya kalkmamak gerekir. İslam'ın tekte toplanan pluralist yapısını gözden kaçıranlar er geç hakikat çizgisinden çıkarlar. Devamlı olarak Allah'a bu tehlikelerden ruhumu koruması için yalvarırım. İslam medeniyetinin zahir ilim ve yapı cephesi gibi iç manevi yapı cephesini de tanımaya bilmeye çalışırım. Manevi yapıyı inkar edenler veya gereğinden fazla darlaştıranlar bir gün materyalizme saplanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Aynı şekilde İslam'ın toplum düzeni ve fert yaşayışı için buyurduğu kurallara uymayanlar veya bunları kendilerinin batın adamı olduğu iddiası, veya İslam'ın büyüklerinden birine bağlılıkları bahanesiyle inkar edenler de bir vakitler batinilerin düştüğü vartaya düşmekten kurtulamayacaklardır. Ruhumuzu bu iki aşırılıktan sapmadan korumaya çalışmamız, dengeli bir gidiş sahibi olarak ruhun ve maddenin, dışın ve için, toplumun ve kişinin hakkını verme prensibine sımsıkı sarılmamız, doğru yoldan ayrılmamamız için şarttır. Sadece mücerred hakikati araştırmakla yetinmem. Tarihin sırlarını da kurcalarım. Peşin hükümlerden mümkün mertebe kaçınmaya çalışırım. Sözlerin ve olayların sadece dış anlam ve yorumlarına takılıp kalmamaya bakarım. İyi yanlarını seçip kabul ederim. Kayıtsız şartsız kabul veya kayıtsız şartsız kınamayı değil, inceleme, deneme, düşünme, karşılaştırma yollarıyla değerlendirmeyi şiar bilirim. Bu anlamda İslam'ın orta yol olduğunu bilirim. Aşırılığın iki cinsi olan ifrat ve tefritten mümkün olduğu kadar kaçınma ihtiyacını ve şuurunu boyuna aşılamaya çalışmak gereğinin hayati önemini unutmam. Doğuyla batıyı değerlendirirken de aynı ruh hakim olacaktır bana. Kendimi mutlaka doğulu ya da şimdi birçoklarının gereksiz olarak yaptığı gibi batılı saymam. Bunların çok genel kavramlar ve mizah çizgileri olduğu inancı ile değerlendirmeye çalışırım onları. Benim amentüm bir nesil amentüsüdür. Tek kişiye ait olmanın derinliği yanında toplumun koro sesi gibi çoğul, çok yanlı bir yaygınlık özelliği de vardır. Bir orman sesidir neslimin amentüsü. Bir orkestra zenginliği ile yüklü anlamca ve eylemce. Sadece bir mutlu inanç metni değil, bir iş, eser, tarih örme, coğrafyaya hakikat rölyeflerini verme kavgasıdır da. Amen tüm kana işleyen, kana kırmızı rengini veren demir gibi kanın dışında ışıldayan bir tomurcuklanmadır. En soyuttan en somuta uzanır. Geçmiş olan çağrışımları yönünden bir direnişse, geleceğe yönelik yanıyla bir diriliş girişimidir. Benim amen tüm, neslimin amen sürekli bir otokritiktir. Kendi benliğini ve varlığını erdem ve takva açısından tartışır. En duyarlı terazilerle tartma demektir kendini bu amentüyü kabulleniş. Hakikate erme ve bu erişi koruma bakımından sürekli bir öz diriliş neslinin amentüsü. Gözü bağlamak değil, bütün yönlere gözü dört aşmaktır bu amentüyü. Bu amentünün getirdiklerini yükleniş. Bu amentünün getirdikleri gibi götürdükleri vardır. Getirdiği emri bil marufun izinde, götürdüğü neyi anil münkerin açılımı. Değişmeyen yeninin yorumu. Bu bakımdan da değişmeyen yeni bir yorumdur. Diriliş erlerinin sancağı, diriliş pirlerinin erenlerinin yaşam öykülerinden süzülmüş hakikat billurlaşmalarıdır. Bu yol diriliş eri olmakla başlar. Sonra Allah nasip ederse diriliş erini olmanın kapısı açılır. Son büyük derecede diriliş piri olmak. Diriliş pirlerinden gelip diriliş pirleri doğurmaya giden bir yol bu, diriliş yolu. Diriliş ereni piri olmanın iddiasında olma değil, hakikatin peşinde olmanın yolu. Bu amentüde geçmiş zamandan sürüp gelme var. Geçmişi inkar değil, geçmişe mahkum olmak da değil. Geçmişi görüp puslarından kurtarış söz konusudur. Geceden ve sisten kurtarış, kireçleşmeden, bir nevi geçmiş erozyonuna set çekiş, geçmişe saplanma veya geleceği inkar değil, şimdiki zamanı unutma yani çağ olma hiç değil, belki geçmiş zamanla ilgileri tazileme, kök ilgisi ve ilişkisi kurma, geçmiş zamanı, gelecek zamanı şimdiki zamana getirme, zihnimizde olan bu yalancı bölmelerin suni duvarlarını deviriş. Zaman kahramanlığı diyorum buna. Zamanı kılıç gibi kesme. Veya ateşle kızdırılıp, örs üzerine konarak döülen demire demircinin tasarruf edişi gibi zamana tasarruf etme. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Dem bu dem sırrı. Çağa tanık olma ve çağ tanık tutma. Günün adamı değil, demin adamı olmak. Tarihin bireyci ve kolektif yorumlu materyalist diyalektikle açıklanışının karşısında yeni bir diyalektiktir bu amentü. Tanrı'nın varlığına bağlı ve dayalı, gücünü ve mantığını vahiden Tanrı sözünden alan bir diyalektik. Kaskatı karanlığı yırtıştır bu. Geceyi devren bir şimşek bir yıldırım gibi iner kaziyelerimizin inkarcı kaziyelerin başına. Rahmettendir, kuraklıkta inmiş bir yağmurdur. Toprağın çatlak dudağının beklediğidir. Başkası dolamazdı. Küfre, şüpheye, redde ve inkara verilen süre hala dolmamış mıydı? Karaya düşen beyazı daha iyi belirtmektir. Yoksa bütün dünyayı kara renge boyamaya değil. Yedi renk kursu yavaş dönünce, dönmesinde bir aksam olup da yavaşlarsa, renkler ayrışır ortaya çıkar. Lacivert, kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Ama kurs yine eski hızını kazanırsa, bütün renkler güneşin rengini meydana getirirler. Kursu hızlı döndürmek, yine eski hızında döndürmektir bu amentü. Laciverti, kırmızıyı, sarıyı, maviyi bütün renkleri güneşte erimeye, güneşin rengine harç olmaya çağrıştır. Davettir, çekip götürmedir. Maddeden, tabiattan getirip ruha ekilmek istenen umutsuzluk karamuklarının tohumlarını ayırmaktır bu amentü. İnkar veret, yıkıntı ve çöküş, düşüş ve devriliş tohumlarını, oluş, ilerleyiş, yüceliş gibi olumlu tohum ve başakların içinden ayıklayıştır. İnan çabı hayatını içmek. İslam uygarlığının yeniden diriliş, bengi suyunu içip dirilmektir bu. Umutsuzluğu yıkmak. Yeniden umut yoluna, kapısına çıkmaktır. Bu amensü diriliş kendi kendini gözden geçirmesidir. Kendini celal ve cemal terazisinde tartmasıdır. Çağda inşa edilen ruhların tapınağıdır. Yıkılıştan dönüştür. Yıkılmış tapınağın numaralanmış taşlarının yerine konmasıyla yeniden kuruluşudur. Bir oluşa çağrıdır. Yağmur getiren rüzgârlar gibi bu inançlar yumağı, düşünce ve inanç hayatını da bereketlendirecektir. Düşünce hayatıyla inanç hayatı arasında kopmuş olan bağları yenileme davasıdır. Ferdileşme yetilmiş amentü'nün tekrar topluma doğru yola çıkışıdır. Kişi kaygısıyla toplum kaygısının özdeşleşme çabasıdır. Metafizik kaygıyla real kaygıların birbirine kopmaz bir şekilde bağlı olduğunu bu yeni amentü çıkışından anlayacaktır yeni insan. İnanmış kişinin her gün 24 saatini hedef almakta bu inanış ve davranış bayrağı. İnanmış insan gönlünün zirve noktasına dikili duran bu bayrak bu sancak. Bu amentü çağdaş kandildir. Eşyaya yeni bir ışık tutmakta. Anlamların hakiki çehrelerini aydınlatmakta. İnsanın kendi gönlüne tuttuğu ayna, görüneceklere göre yol alan bir deniz kılavuzu. Müslümanlar için yeniden varoluşun ilanı, bir diriliş ilanı, kendine ve çağa meydan okuma. Dünya kavgasına, dünya için ve dünya adına değil Allah için katılma. Kavgaya, ebedi barış için katılma. Hedeflerimin en önemlilerinden biri de kendi uygarlığımın yani inandığım uygarlığın hakikat olarak benimsediğim, ve ta özünden kavrayarak ruhuma ve hayatıma geçirmeye, mal etmeye niyet ve azmettiğim İslam medeniyetinin kendini tam anlamıyla çağda yansır bulmasıdır. Yani onu çağa uydurmak değil, çağın ona uymasına çalışmak. Evet, inancıma göre Müslüman, inanmış kişi daima çağdaş olmalı. Ama neyle çağdaş olmalı? Başkalarıyla çağdaş olmak değil burada kastettiğimiz çağdaşlık. Kendi kendisiyle çağdaş olmalı. İdeal İslam'la çağdaş olmaya çalışmalı sürekli olarak. Geçmişteki büyük İslam yaşantısına hayran olmakla yetinmemeli. O yaşantıyı bugün de gerçekleştirmeyi bir görev bilmeli. Başkalarına resmen veya fiilen köle olmayı kendi Müslümanlığıyla bağdaştırmayıp, özgürlüğünü kazanmak için ölünceye kadar savaşmayı İslamlığın Müslümanlığın gereği bilmeli. Bunu nefsine ait bir gurur sebebi değil, içinde bulunduğu adlandırılışın, yani Müslüman sayılmanın kaçınılmaz bir gereği bilmeli. Yani sadece psikolojik Müslümanlık, sadece sosyolojik Müslümanlık veya sadece içi Müslümanlık yetmez. Her Müslüman önce kendi iç dünyasında Müslüman olmalı. Fakat ondan ayrılmaz bir şekilde toplum içinde ve toplum halinde de Müslüman olmayı şart olarak idrak etmeli ve nihayet bu psikolojik ve toplumsal muhteva'ya mutlaka tarih şuurunu da eklemeli. Ancak bu şartla Müslümanlığı temel anlamda eksiksiz bir bütünlüğe kavuşmuş olur. Bir başka anlatımla, Müslüman kendini Müslüman bilmek veya saymakla Müslüman olamaz. Müslümanlığı bir varoluş haline getirmek borcundadır. Oluştan varoluşa geçmek, bu geçişi sürekli olarak geliştirmek ve verimlendirmek, bu varoluşun şuur ve sorumluluğuyla dolup taşma kaygısını taşımalıdır o. Bu varoluşun muhtevasını araştırdığımız zaman, bir yandan insan psikolojisinin alanına gireriz, bir yandan da sosyolojinin ve tarihin. Müslümanlar, ilkin İslam'ın zaman ve tarih sorumluluğunu yitirdiler. Daha sonra da toplum borçlarına olan duyarlılıkları zayıfladı. En sonunda da günümüzde ne yazık ki şeytanın ve İslam düşmanlarının saldırıları her birimizin iç benliğine doğru sarkmaya başladı. Artık en büyük savunma savaşımızı içimizde veriyoruz. İslam'ın yeniden dirilişi onun için üç dallıdır. Diriliş atılımımız bir yandan içimizde mümkün olduğu ölçüde derinleşme şeklinde oluşurken bir yandan da genişliğine topluma dal budak salma, Toplumun bütün faaliyetlerine katılmayı bir iman ve İslam gereği bilme, bir yandan da tarih içinde boylamasına uzama duygusunu kaybetmeme biçiminde gelişir. Tarih ve toplum yanları ister istemez kültür ve medeniyet kavramlarına bitişir. Bundan da çıkan kaçınılmaz sonuç, her Müslümanın kültür ve medeniyetine bağlılığı, inancının ayrılmaz bir unsuru olduğu gerçeğidir. Kültür ve medeniyetini yaşatmak ise sadece geçmişte ortaya konanları muhafaza etmek gibi müze işlemi değil, aynı zamanda aynı kültür ve medeniyetin çağ içinde de doğurganlığını korumasına çalışmaktır. Eğer bir durgunluk varsa, yeni bir diriliş çığırını açmak suretiyle uygarlığı ilerleme yönünde kamçılamaktır. Cephede yurdu korumakla, yurdun içinde kendi medeniyetimizi gözler önünde tahrip edenlerle savaşmak birbirinden farksızdır. Çağımızda da inanç yerleri, ahlak Müslümanları, büyük Müslüman şairler, musiki şinaslar, mimarlar, bilginler, askerler, devlet adamları yetiştirmeyi inançtan ayırmamak demektir diriliş olmak. Maksat gösterişli ve gürültülü bir biçimde laf yarışı yapmak değil, Yeniden kurulacak ve insanlığın içinde bir anıt gibi yükselecek İslam toplumunu en alçak gönüllü çalışmalarla sessizce ve gösterişsizce inşa etmektir. İnşa edebilmek için de her şeyden önce her alanda inşa edicileri, iptâ edicileri yetiştirmeyi, namaz gibi, oruç gibi kutsal bir borç bilmek zorundadır dirilişeri. Cihadı sadece savaşta, Cephede silahla çarpışmak biçiminde yorumlama gibi bir dar ve sınırlı anlayışa saplanmamalı. Kültür ve medeniyet savaşını da öncelikle borç olan savaşa katmalı. Daha doğrusu bu tür savaşı o savaşın içinde düşünmeli. Medeniyetimizin çağımızda bir tekniği, bir sanat ve estetik ifadesi, bir düşünce dinamiği, bir bilim ağı olmalı. Ki Batı uygarlığıyla savaşabilelim ve benliğimizi koruyabilelim. Diriliş bu anlamda peygamberimizin bütün sünnetlerini ihya amacını gütmek demektir. Çünkü peygamber inanmayanların karşısına hem söz ve düşünce, hem ahlak, hem tanrıya tapınma, hem de silah ve Müslüman şairlerin şiirleriyle çıkmıştı. Bizim de aynı yolu izlememiz gerekmektedir. Peygamber çağ içinde bütün düşmanların çağdaş güçlerini dengeleyecek manevi ve maddi silahla Müslümanları donatmıştı. Biz de aynı yolu izleyerek çağ içinde maddi ve manevi bütün cephelerde temelden kuruluşlarımızı gerçekleştirmek suretiyle var olmak ve ölüm kalım savaşımıza girişmek durumundayız. Müslüman olmak demek bunun çoğurunda olmak demektir. Yeni çağın yakasına sarılmak, çağı sorguya çekmek, gerekirse sorguya çekmeyi ta gerilere kadar götürmek. Yeni bir insan ve toplum psikolojisini örmek için amansız kültür savaşının öncüsü olmak. İşte diriliş erinin görevi. İşte benim görevim. Ancak bu amansız savaşta hiçbir zaman unutmamam gereken nokta, estetik ve kültür problemlerine daldığım her sefer inançtan hız almaya dikkat etmem gerektiğidir. Diriliş eriyim ben. Bu sebeple de ne tekliğim ne çokluğum benzer batılının tekliğine çokluğuna. Tekliğim batı insan ideasının hedef aldığı gibi anonimlik değildir. Yani bir istatistik unsurundan ibaret olamaz tek insanın alın yazısı benim düşüncemde. Tek insan, İslam insan ideasında tek insan bir şahsiyettir. Kendini tarihi sosyal dinamiğin içinde bir şahsiyet olarak örecektir Müslüman. Ama bu örüş toplumdan bir kopuş değil, Toplumu şahsiyetlerin meydana getirdiği temel görüşüne dayanan bir örüştür. Ferdiyet şahsiyetle örtülür İslam'ın insan ideasında. Tek insan metafizik bir özün çevresinde oluşan bir şahsiyet olarak düşünülür. Denilebilirse ne ilkel kabilelerin insanı gibi tam doğal, ne batı büyük şehir insanı gibi tam suni veya tam şartlanmış insan. Fizik ötesi bir özün çevresinde tarihi sosyal şartlarla uyumlu ve tabiatla bağdaşık bir şahsiyet. Batı sosyal alana kapı açarken doğal olana kapamakta. Ya da o, kimi zaman doğal olanın kaybedildiği kaygısına kapılarak fizik ötesinin kontrolünden kurtulmuş, soyutlanmış doğal unsurların abartılmasına terk etmekte insanı. İslam insanı, ilkel insanla batı insanını, ifrat ve tefrit prototipleri gibi alan bir oluşun gerçekleşimi. İlkel insan konusunu inceleyen sosyologların buluşlarına dayanılarak, ilkel insanın da metafizik planı temel aldığı söylenecektir. Ama unutulmamalıdır ki bu iki metafizik arasında, yani ilkel insan metafiziği ve İslam insanının metafiziği arasında tam bir mahiyet farkı vardır. Muhteva farklılığı olduğu kadar bir kaynak farkıdır da bu fark. İlkel insan metafizi, eski, arkaik medeniyetlerden gelme unsurlar dışında tabiatın sembolizasyonundan ibarettir. Doğal bir mirasmış gibi insana çocukluk da eklenir. ve anonim bir mirastır bu metafizik kişiye. Kişinin onu kazanması, ona katılması özgürlüğü söz konusu değildir. Onu özgür iradesiyle kabul etmesi düşünülemez. Bir seçenek yoktur. Bilinç rol oynamaz. Bu metafizik kişide asla şahsileşemez. Hep anonim kalmaya mahkumdur. Batı insanı ise sürekli olarak metafizikten arındırılmaya çalışılmıştır. Gitgide bir şart insanı doğmaktadır batıda. Bu insanı kavanozdaki balığın denizi düşünememesi gibi sonsuzu, fizik ötesini ruh idrakine sunamamaktadır. İslam insanı ise her insan gibi belli bir metafiziği kabul etmeye yetenekli olarak gelmiş. Ancak bu yeteneği, ne ilkel insan gibi doğanın sembolizasyonundan doğma adeta tabiileşmiş anonim metafiziğe uygulamakla, ne de batı insanı gibi gittikçe yüzeyde kalmaya doğru giden, derinliğini yitiren, sosyal, şartlara indirgenen, yani yiten bir metafizik cilası veya görüntüsüyle donanmayı deneyip durmakla yetinecektir. O, bilinçli bir şekilde kendi metafiziğini kazanacaktır. Var olan, kazanılan, hak edilen bir armağan gibi kavuşulan metafizik, şahsiyetin özü ve mayası olacaktır. Artık İslam insanı, kendi şahsiyetini çevresinde öreceği gerçek ve ebedi özü bulmuştur. Bu metafizik özün etrafında ölen şahsiyet, İslam toplumundan kopuk, ona karşı bir ferdiyet değil, tam tersine sosyal ve tarihi yöne mutlak surette kapı açan bir varoluş mucizesidir. Tanrı'nın gören gözler için sürüp giden büyük mucizesidir bu. Evet, İslam insanı, derin ve köklü metafiziyle bir şahsiyet olduğu kadar, tarih bilinci ve toplum dokusuna yüreğiyle bağlılığıyla en sosyal bir insan prototipidir. İslam insanının anonimliği, bilinçsizlik anonimliği değil, bilinçlerin aynı yöne dönmesi ve aynı yönde derlenip toplanmasından doğan bir anonimliktir. Öte yandan da bir erdem anonimliği söz konusudur i̇slam insan iddiasında. Kendini toplumda hakikat ideasına adam anonimliği, böylesine bir anonimlik içinde erime. Fizik ötesi inançları, tabiatın sembolizasyonundan veya soyutlanmasından değil, insanı veya tabiatı aşkın mutlakı kabulleniş ve çağrıştan doğmaktadır. İslam insanı İslam'a bir çağrıştır. Hem kendisini hem başkasını sürekli olarak mutlakın insan şahsiyetinde, toplumda, tarihte ve tabiatta, zamanda ve mekanda yansıması demek olan İslam'a çağıracaktır İslam insanı. Tek kişiyi çağıracak, toplumu çağıracak, tarihi çağıracaktır. Zamanı çağıracak, mekanı çağıracaktır. İslam insanı bir çağrıdır, bir çağrı aşkıdır. Bu sebep ki, İslam'ın tarihi bir çağrının tarihi olmaktadır? Gerileyen, duralayan, bayatlayan çağrıyı tazelemek, yenilemektir diriliş. Her İslam insanı, gücü ve yeteneği ölçüsünde, adeta bütün imanı bir anda elinden alınmış da, yeniden ona kavuşmak için olağanüstü araştırma ve girişimlere dalmış kişidir. Onu tekrar bulmak için fizikte, fizik ötesinde bütün sırlı düğmelere, tuşlara dokunan kişi. O arayacak, arayacak ve sonunda Allah'ın lütfuyla yeniden imanını bulacaktır. Baştan da bulsa veya hiç yitirmese, gerçekte bu arayış, bu yoklayış hızlı olup bitmiştir. Zaman hızlı aradan çekilmiştir yani. Tanrı ve insan, her şey, inanan insanın, Tanrı'ya doğru koşuşu, düşüşü, tekrar yücelişi, cennetini yitirişi, hakikat medeniyetini yitirişi ve sonra tekrar buluşu biçiminde olup bitiyor. Bütün imanını yani manevi servetini yitirip yeniden bulsan ne olacaksan, yitirmeden de öyle olacaksın sen dirilişeri. Sen Allah'ın dünyada öyle bir halifesisin ki senden daha şahsi, senden daha içtimai biri, senden daha tarih bilinçli ve tarihle yoğrulmuş bir başkası olamaz. Hristiyan için olduğu gibi değil, benim için öteki dünya. Hristiyan için bir süs, bir fantazi. benim içinse hayatın ve varoluşun anlamı. Öylesine ki bu dünyayı bir bakıma öteki dünyadan ayırmam. Adeta kıyamet kopmuş, hesaplar görülmüş ve ben hakikatle perdesiz arasız yüz yüzeyim. İçinde bulunduğum hali, dünyayı ideal bir hal ve dünya kabul etmek anlamında değil, bu iki dünyayı birleştirme, yani farazi olarak bir ayrım yapmama, belki ceza ve armağan yönünden sona varmış olmaya çalışma gereğini kendime kabul ettirme niyet ve irademi kamçılama bilincine varış demektir bu. Bu dünyayı da o dünyadan veya o dünyada bilme, böylece bir gün mutlak alem, ebedi alem gözüktüğü zaman ona yabancı olmama, ona şimdiden aşina olma, Yapılan her işi, her davranışı öbür alem, ahiret alemi terazisinde tartma. Toplumdan ve devletten, hukuktan ve adetlerden önce, Allah'tan, öte dünya hesabından çekinme. Sürekli olarak böylesine bir fizik ötesi dünyada yaşamak. Faniliği ebedilik çizgileri içinde yorumlamak ve değerlendirmek. Yahudiler gibi, bugünkü batıllar gibi her şeyi dünya açısından yorumlayıcı olmamak. Onlara benzememek, bu fiziği inkar ve ihmal anlamına gelmez, belki onun da hakkı böylece verilmiş olur asıl. Doğanın ilk etkilerinin kurbanı olmamak, sosyal ilişkiler relativitesinin mahkumluğundan kurtulmak, sürekli olarak kozmik bir idrak içinde bulunmak ve bu kozmik çerçeveyi sadece bir fizik çerçeve şeklinde değil fizik ve metafizik bir çerçeve olarak doğrulamak kalpte. İyi ve kötü fikri, alın yazısının kaynağı, sürekli olarak her an yanılmaz bir yargıdan geçme, her şeyin mutlaka ve ebediliğe göre ayarlandığı bir alemin kapısı önünde bulunulduğunu bilme. Böyle bir uyanıklık içinde olmak. Daha doğrusu böyle bir uyanıklığın sarhoşluğu içinde bulunmak. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, Müslüman olmayanların üzümden yapılı şaraptan sarhoş olmalarına karşın, Seherden yapılma şaraptan sarhoş olma, fecir sarhoş olma, o fecire kendi ruhunu verenden sarhoş olmak, hesap verme korkusu ve şuuru, ahiret hayatına aday bir hayatı donatım yükümlülüğü bilinci, alın yazısının iradeyi kırmadan hükmünü yürütüşünü ilahi kaynaktan alışının idraki, iyi ve kötünün bütün nisbiliklerin ötesinde bir temele ve köke bağlı oluşunu unutmayış, insan şahsiyetine, Müslüman şahsiyetine, benim şahsiyetime ölümsüz damgasını vuracaktır. Yahudiden, Hristiyandan, Batılı ve Doğulu, İslam dışı hayatların insanlarından ayıracaktır beni. İnançsızdan ve abes inançlısından, yani absürditeye boğulmuş kişiden temelde ayrılıyorum. Gerçekleştireceğim diriliş sitesi her yerinde bu metafizikle dolu dolu çınlayacaktır. Her yer tapınakmış gibi, her kişi tapınak görevlisiymişçesine. Klan gibi tabiattan doğma ilkel metafiziğin mahkum olmak değil, metafiziğin şuurunu taşır olmak. Kişilerdir bu şuuru toplumda, binlerce olarak, üst üste katlayacak ve böylece batı sitesinden apayrı bir yeni İslam sitesi, ki ben ona diriliş sitesi diyorum, doğacaktır. Ben böylesine bir sitenin kuruluş işçisiyim. Şüphesiz beni coşkuyla bu siteyi kurmaya, Tarihte örnekleri görülmüş olan sitenin dirilişine iten sadece dünyayı imar aşkı olamaz. Topluma ve insana karşı görevim beni bu sitenin işçiliğine itiyorsa da bu yeterli değildir. Bu sitenin yeniden doğuşu ve varoluşu, kendi yeniden doğuş ve varoluşum olacaktır. Sitenin dirilişi, kendi ruhumun dirilişidir. Varoluşumu fizik realiteden ileri, Tarihi, sosyal metafizik varoluş kademelerine yükseltecektir bu varoluş çalışışı. Dirilişin gönüllerdeki iç dinamizmi ve aktivitesi bu metafiziğe bitişiktir. Demek ki sitenin varoluşu ve yeniden dirilişi, tek kişi olarak yeniden varoluşumuz ve dirilişimiz oluyor. Topluluk halinde varoluş, varoluş gelişme ve yücelmemizi bütünlüyor. Bu bencillik değildir. Yığın bencilliğine karşı bir direniş, yığın bencilliğine esir olmama yolunda bir karşı koyuştur. Çağa karşı bir baş kaldırıdır. Yığınla birlikte var olmaktır bu. Bir site kurmalıyım. İslam sitesini yeniden kurmalıyım. Canlandırmalıyım, diriltmeliyim onu. Çağ içinde varoluş hikmetim bu. Kentler her yönüyle mümin hale gelmelidir elimde. Çünkü şehirlerinde inanmışı, inkarcısı, nihilisti, ate olanı vardır. Toplam anlamıyla kent ya imanı ya isyanı haykırır. Ben iman haykıran, sessizliğinde iman çınlayan şehirlerin mimarı olmalıyım. Müslüman olmak bana bu görevi yüklüyor. İnsan, kent, anlam, tarih dörtlüsü siteyi ortaya koyan veya ayakta tutan dört temel sütun birleşimi. Diriliş insanı, anlamını İslam'dan alan ve tarihini İslamlaştırdığı kentin, kent artı toplum olan sitenin kurucusu olacaktır yeniden. Yeni sitenin kurucusu olacaktır diriliş kuşağı. Yeniden doğacak diriliş sitesi. Antik siteler gibi etrafını maddi surların çevrelediği bir site değil, İslam'ın koruyucu ilkelerinin çevrelediği ve İslam aşk ve hakikatinin kucakladığı bir site olacaktır yeni İslam sitesi. Sadece geniş yolları ve sağlam yapıları olan bir kent olmayacaktır diriliş sitesi. İslam'ın yeniden doğuş sitesi olan diriliş sitesinin en güçlü yanı, toplum yanı olacaktır. Diriliş toplumu yanı en sağlam cephesi olacaktır sitenin. Duvarları ve maddi yapıları sağlam, toplumu ve insanı çürümüş olan site yaşamaz. Toplumu ve insanı güçlü ve ruhça sağlıklı olan site ise ölmez ve eskimez. Çünkü o toplum ve o insan sürekli olarak siteyi onarabilecek ve yenileyecektir. Toplum örgütü tıpkı taş duvarların birbirine geçmiş, kenetlenmiş taşları gibi olacaktır sitenin. Tabii aile bir tarihlilik ve şuurluluk platformuna oturtulacaktır. Toplumun ve sitenin kalbi atacaktır site hücresi veya molekülü durumunda olan ailede. Ailenin mahrem cephesi şiddetle korunacak, fakat onun toplumdaki konumu her yönden gözlenecek, denetlenecektir. Bu gözlemleme ve denetleme devletten önce ve daha çok toplumun iç örgütlerince yapılacaktır. Devletin müdahaleden çok hizmet sunması söz konusu olacaktır aileye. Onun iç özgürlüğünü sarsmadan ve zedelemeden onu topluma bütünleyici, ekonomik, kültürel ve sosyal katkılarını sunacakları devlet ve toplum örgütleri yani aile mini site olacaktır. Böyle ki bütün site mahvolsa, yalnız bir aile kalsa, adeta ondan yani bir minyatür siteden yeni baştan site ve toplum türeyebilsin. Siteyi eşya ve tarih önünde somutlaştıran ülkü, ailenin açık seçik izlediği ülke olmalıdır. Toplum zararına, çıkar, şöhret tutkusu, faizcilik, Emeksiz sırttan geçinme, şehvet pazarcılığı, zevk katliamı yok edilecek ve yaklaştırılmamaları gereken düşmanlarıdır diriliş sitesinin. Sitenin bu parazitlere bütün silahları ateşe hazır şekilde çevrilidir. Site dışı taklide kapalı fakat incelemeye ve gerektiğinde ondan yararlanmaya açıktır. Ve hele dışı sürekli olarak gözleme sitenin en unutulmayacak özelliklerindendir. Sitenin manevi kuleleri, sürekli olarak dışı gözleyen nöbetçilerin bir an terk etmediği gözcüler ve bekçiler yurdudur. Bilim adamları, siyaset ve devlet kişileri ve askerlerin bu konuda uzman olanlarınca yürütülecek büyük görevidir bu dışı kollayış. Sitenin savaştığı bir konu da kalitesizliktir. Kişiler arasında üretimde doğru, tüketimde ters orantılı bir yarış erdem ilkesi olarak benimsenecektir. Bir marj dahilinde adeta tüketimde eşitlik olacaktır kişiler arasında bu toplumda. Zengin fakirden çok farklı bir yaşayış sürdüremeyecektir. Kapitalizmin yıkıcılığından uzak olmalıdır diriliş insanı toplumu ve sitesi. Aynı şekilde komünizmden de. Devletin veya partinin kölesi mahkumu veya oyuncağı olmamalıdır kişiler ve aileler. Aile veya kişilerin elinde, gereğinde devlete karşı kendi çaplarında da olsa direnip boykot yapabilecekleri bir ekonomik güç bulunabilmelidir. Komünizm bu gücü yok etmekte, adeta devletin veya onu arkadan veya açıktan yöneten partinin yanılmazlığı ilkesini koymaktadır temele. Bu bir aldanış veya aldatıştır. Giderek kişi, devlet veya partinin elinde köle, işçi haline gelir. Devlet kapitalizmi, komünizmde de, faşizmde de kişiyi bir istatistik kölesi gibi alır. Burjuvazi'nin ekonomik sistemi ve örgüsü olan kapitalizmde de tekel halindeki büyük kuruluşlar öbür sistemlerde devletin yaptığını insana reva görürler. Bütün bu sistemlerde insan sonuç olarak köleleşir. Partinin devletin veya türöstün kölesi ne fark eder? Bu aşırılar bir noktada hep birleşirler. Diriliş toplumunda kişiye bakış açısı sadece ekonomik veya maddi olamaz ve yurdun ekonomik imkanları bir takım fertlerin öbürlerini baskı altında tutması için tek yanlı kullanılamaz, alet edilemez. Diriliş sisteminde ve sitesinde maddi güçler manevi güçlerin denetimindedir. Kişinin eğitiminde çocukluktan itibaren geliştirilen değerlendirme yetesi bu yöne dönüktür. Kişi etkisinin ekonomik gücüyle değil, erdemiyle, toplum uğrundaki fedakarlığıyla oranlı olunmasına çalışılacaktır. Dinamik erdemliler ordusu olacaktır dirilişerleri. Statik erdemler sitesi olmayacaktır sitemiz. İş içinde erdem yeniden kurulacaktır, inşa edilecektir, mamur edecektir dünyayı. Halk yönetimi esas olacaktır ama demokrasi putlaştırılmayacaktır. Politika için politika ya da muhalefet esnaflığı, mikrop saçan tembellik, hile yuvaları olan partizan oluşuma yer verilmeyecektir. Gerçek ve hür seçim, oy kullanma, bölüm bölüm hakikati arama ve gerçekleştirme düzeni olarak düşünülecektir siyasi sistem. Bürokratlarla demagogların dolaylı yönetimleri veya boğuşma sahneleri için bir ortam olmamalıdır oy seçim düzeni. Erdemli entelektüellerin etkisine saygılı, had bilir bir halk, sorumlulukla yüklü basın, onurunu sokağa atmamış bilim adamları, birbirini denetleyen kadrolar, parlamento, ordu ve devlet memurları arasında birbirinin gereğine inanmadan gelen bir denge, günlüğe, geçiciliğe, dünya taparlığa savaş açmış insanların sürekli arayışla ulaştıkları daima içten yenilenen kurumlar kompozisyonu, İçkinin, kumarın, fuhuşun, saygısızlığın ve kabalığın, tembellik ve avareliğin kent sınırlarından, siteden, ülkeden kovuluşu için elden gelen yapılacaktır. Öksüzler, dullar, sahipsiz yaşlılar, sakatlar toplumda herkesten önce düşünülecektir. Kimseye ezdirilmeyecekler, sömürtülmeyecekler ve korunacaklardır. İşsiz kimsenin kalmaması ilkesi hakim olacaktır. Devlet veya toplumsal kurumlar iş bulma veya gösterme zorunda olacaktır. Okuma yetisi olan herkesin okuması, hasta olan herkesin tedavi edilmesi de toplum veya devletçe üstlenilecektir. Giyimde, yemede, ev hayatında ve kent imarında sadelik prensibi esas olacaktır. Çocuklar için yetişme yaşına kadar sadece bilgice yetiştirilme değil, Ahlak ve iradece de güçlendirilme temel alınacaktır. Isparta veya Hint biçimi değil, İslam biçimi çile doldurulacaktır. Cimrilik değil, tutumluluk öğretilecektir onlara. Bu tutumlulukları israftan onları koruyacak fakat cömert olmalarına engel olmayacaktır. Özveri tutkusu aşılanacaktır onlara. Onlar hayırlı işlerde yarışanlar olacaklardır. Her işlerinde Tanrı rızasını gözeteceklerdir merhametli olacaklardır. Ama bu kalp yumuşaklığı, inkarcılar ve İslam ve insanlık düşmanlarıyla çarpışmalarında kaya gibi sert ve dayanıklı olmalarına engel olmayacaktır. Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da ve koruyucu olacaklardır. Ağaçlar ve bitkilere de. Bu tutumlarında da insani duygu ekonomik faktörden önce gelecektir. Böyle bir toplumun doğması için şüphesiz cezalandırma ve ödüllendirme en geniş ölçüde tesirlilikleri açısından kullanılacak ve işletilecektir. Tablosu çizilen bu site belki ideal bir sitedir. Şüphesiz %100 bir gerçekleştirme mümkün değildir ama diriliş herlerinin, erenlerinin ve pirlerinin nur saçan bereket yatağı bu siteyi gerçekleştirme çalışmaları vazgeçilmez ödevleridir hayatlarını buna adayacaklardır. Kuşkusuz Allah da, onların bu iyi niyetli çalışmalarını armağan olarak, ütopik gibi gözüken sitenin gerçekleşmesini lütfedecektir. Geçmişteki İslam uygarlıklarında görüldüğü gibi. Benim devletim Medine Tül Fazıl'a diye adlandırılan devlet, yani Erdem Devletidir. Devlet gözümde sadece bekçi devlet ya da sadece bir ekonomik kuruluş yani kooperatif devlet, ya da bir ırkın veya sınıfın hegemonyasına dayanan ırk veya sınıf devleti değil ya da bütün amacı sınıflar arasında bir denge sağlamaktan ibaret devlet, politik devlet değildir. İnandığım devletin ana karakteri, politik, ekonomik karakter veya güvenlik sağlayış karakteri değildir. Şüphesiz idealizmin devletinde güven, denge ve barış sağlayan siyasi kuruluş, Bilhassa çağdaş dünyada ekonomik gelişimi derinden derine izleyiş ve kollayış, toplum striktürüyle varılacak hedefi bağdaştırıcı ya da ona göre ayarlayıcı realizm özellikleri de olacaktır. Ancak bu özelliklerin hiçbiri tek başına ana karakter olamaz. Ancak ana karakterin yanında onu destekleyici, ona dayanak olucu yan karakterler olarak yapıya katılırlar. Yapının işleyişinde bu derecede bir etkide bulunurlar. Benim inandığım devlet, her şeyden önce bir ülkü ideal, bir idea devletidir. İslam ideası veya ideali Devleti İnsan ve toplumu, İslam ruhuyla diri tutuş ülküsü ve bu ülke etrafındaki kuruluş ve teşkilatlanış, bu düzeni ayakta tutucu, yaptırımlar, müeyyideler bütünüdür. Bu devlette her şeyden önce temel idea, erdemdir. Değerliliği ona göredir. Kuvvet ve madde sahipliği değil, erdem ve ahlak sahipliği değerlendirmede ölçü, temel ölçü olarak kabul edilir. Toplumu sürekli olarak koruyan, geliştiren ve ayakta tutan bir erdemli öncüler topluluğu bulunacaktır. Kur'an-ı Kerim'in deyişiyle ana kitleyi sağcılar meydana getirecek. Fakat topluma öncüler, hayırda yarışanlar diye anılan fedakarlar kendini ideal adamış topluluk yön verecektir. Bu topluluk ortadan kalkıp da yerini günübirlikçi politikalar aldığı takdirde o toplumun sağlıklı bir devlet hayatını uzun sürdüremeyeceği ve tepki olarak kısa zamanda otokratik bir devlet yapısını çağıracağı tarihi sosyolojik bir gerçektir. Devlet hayatında samimi eleştiri şarttır. Eleştirisiz devlet kısa zamanda çöker. Yine her sınıf insandan yöneticiliğe yetenekli olanların yükselerek devlet hayatında gerekli yerlerini almaları da gerek toplum seyyaliyeti yönünden gerekse devlet hayatının istediği tecrübe ve denge gereği şarttır. Demokrasi ancak bu hayır yönünde birleşmiş topluluğun bulunmasıyla yeterlik ve güven kazanacaktır. Yoksa günümüzdeki gibi halk kitlelerinin propaganda yoluyla şartlandırılması sonucu ortaya çıkan demokrasi türü ideal devlet yapısına tıpı tıpına uymaz. Güdümlü bir demokrasi veya kayıtsız şartsız demokrasi gibi türler ifrat ve tefrit türleridir. İdealizmin devletiyle bağdaşan demokrasi türü ancak sürekli olarak İslam idealini yaşayan ve yaşatmak için hayatlarını bile her an ortaya koymaya hazır bir topluluğun varlığıyla mümkündür. Böyle bir topluluk, ilim, sanat, inanç, ahlak, Düşünce ve politika bakımından idealin toplumda sürekli olarak yaşaması için gerekli hareketlere girişecektir. Devletin temel taşı bu topluluktur. Böylelikledir ki toplum, kişilerin arzu ve ihtiraslarının ya da tersine devlet, kitle duygularının esiri ve mahkumu olmayacaktır. Bu topluluk, devlet iddiasının teoride kalmasını önler. Sürekli dirilticilik görevini yürütür bu topluluk. Nefsin arzularına tabi olmaya doğru giden insan tabiatını bu topluluk toplumun yüce amacı yönünde uyaracaktır. Kitleye karşı devletin, tek kişinin hegemonyasına karşı toplumun teminatı olacaktır bu topluluk. Bu topluluk bir rahipler topluluğu ve devlet de dolayısıyla bir rahipler devleti değildir. Bir gün bugünkü anlamda devlet yeryüzünden kalksa bile toplumlar, bütün insanlık böyle bir topluluğun uyarılarına ihtiyaç duymaktan kurtulamayacaktır. Bu topluluğun varlığını aristokrasi, plutokrasi veya bir nevi bir oligarşi varlığı saymak yanlış olur. Çünkü bunlar da ya soy ya servet veya bir sınıftan olma özelliği vardır. Halbuki İslam'ı ideal edinmiş, erdemli ve aktif, hayırda yarışanlar topluluğu soysop veya servet aramayacaktır mensubunda. Bu öncüler halkın sadece erdeme, fedakarlığa ve iş görme yetisine bakarak etrafında toplandığı insanların kurduğu tarihi, sosyolojik bir kuruluş olacaktır. Yoksa bir ulema sınıfı veya bir ordu topluluğu değil. İslam'ın devlet ideasında, insanları ezme ve sömürmeyi hedef almış batı ideasının ve insanlığı hayvanlık derecesine düşürme ve makineyle eş değerli yapma sistemi olan komünizmin yeri yoktur. Kapitalizm ve komünizm materyalist bir amaç gütmekte birleşirler ve her ikisi de ruhi, manevi ve metafizik bir ideanın izleyicisi olan İslam medeniyetine aynı şekilde düşmandırlar. Ne Doğu'nun mutlak ve mistik itaat prensibi ne Batı'nın sürekli muhalefet ve başkaldırı ruhu. insanların her türlü politik, ekonomik, sosyal gelişmelerine ve kuruluş tertiplenmelerine açık bir erdem düzeni. Bu erdemin temeli, insanların razı oluşunu Tanrı rızasına bağlayıştır. Temelde Kur'an'ın koyduğu varoluş ilkeleri yer almıştır. Sürekli eleştiri ve denetim kurumları olacaktır. Toplum kendi kendini denetleyecek, kendi kendini eleştirecektir. Fakat bu eleştiri hile özlü, yevelik ruhlu olmayacak, bu denetleme insaf ve hakikat ölçülerinden ayrılmayacaktır. Şüphesiz bu çizilen tablo ideal devlet tablosudur. Müminlerin toplumu ne kadar yüksek bir ruh ve karakterde olursa o kadar bu ideale yaklaşacaklardır. Amaç bu ideale mümkün olduğu ölçüde yaklaşmaktır. Tarihte gerçekten çok üstün bir devlet anlayış ve örneğini nice kereler gerçekleştirmeyi başarmıştır Müslümanlar. Gelecekte de başaracaklardır. İslam'ın diriliş erleri bu uğurda bütün güçlerini seferber edeceklerdir. Onların tarihi misyonudur bu. Eflatun devletinden teoride, Roma devletinden pratikte üstün devlet idea ve gerçekleştirimlerini ortaya koyan müminlerin çocukları da bir gün mutlaka maddede ve manada kapitalist ve komünist devlet tiplerini erdem, adalet, eşitlik, örülüş ve güçlülük bakımından aşan bir devleti omuzlarında yükseltmesini bileceklerdir. Öz ülke, doğu ve batı tefrit ve ifratlarından uzak, ideal devleti bütün nüanslarıyla kuracak tarihi birikimi olduğu kadar toplum ve insan duyarlılık ve zekasına fiziki güç ve gönül zenginliği hazinesine de gerçekte sahip bulunmaktadır. Bütün mesele, bilinen tarihi sebeplerle yitirilmiş varoluş şuurunun kazanılması yolunda köklü ve temelli bir girişimin başlamasıdır. Bu girişim, diriliş girişimidir. Başarıya ulaştırılmasını Allah'tan dileyerek, Diriliş erleri, üzerine düşen vazifeyi ölünceye kadar en büyük bir dikkat ve sorumluluk duygusuyla yürüteceklerdir. Diriliş toplumunda insan dünyaya sırtını çevirmez. Tam tersine, dünya onun eli altında bin bir açıdan optimal verime kavuşan bir tarla olur. O dünyayı dünya olarak ele almakla da yetinmez. Dünya da bir misyon sahibidir. Ancak bu misyonuna ve misyonunun kıvamına Tanrı'nın halifesi insanın elinde hamur gibi yoğrularak kavuşur. Eşya ve tabiat, insan emeğiyle transandantal anlamına kavuşur. Bu yüzdendir ki öbür dinlerin rahiplik anlayışına yer yoktur İslam'da. İslam'da dünyanın, eşya ve tabiatın bu önemi dolayısıyla ekonominin değerini ortaya koymaktadır. Müslüman için iş ibadettir. Müslümanlara hizmet etmek, dünyayı Allah yolunda imar etmek ibadettir. Selamet ve güven içinde ezanların minarelerden yükselmesi, namazların kılınması, Müslüman ordunun düşman ordulardan daha üstün bir silah donanımı içinde olmasına bağlıdır. Çağımızda hakikat medeniyeti ağır sanayiyle korunabilecektir. İnançsızlığın örgütlenişi demek olan süper devletlere ve güçlere karşı Müslüman, Zayıf olduğu her vakit materyalist ya da öbür inanç ve görüşlerdeki toplumlarca insafsızca ezilmiş olduğunu bilmek için yeteri kadar tarihi tecrübeye sahiptir. Hala bunu bilmiyor ve bunun idrakine ermemiş bulunuyorlarsa yazıklar olsun ona. İnançsız toplumların merhameti yoktur. Hem Müslüman toplum neden inançsız toplumların merhametine muhtaç olsun? Asıl inançsızlardır ki, Müslüman'ın merhametine muhtaçtırlar. Müslüman kuvvetli olmak borcundadır. Hem kendi inanç ve medeniyetini korumak, hem zulmün insanlığa el koymasına mani olmak için. Müslüman inançsızdan evvel davranıp, eşya ve tabiat kuvvetlerine hakim olmalı, sahip çıkmalıdır. Allah'ın halifesi olarak bu onun ödevidir. Bu el koyuş, ekonomi ilminin çerçevesinde olacaktır. Allah, eşya ve tabiata hakimiyetin sırlarını ve anahtarlarını yine eşya ve tabiata gömmüştür ve aklıyla bu sırları, bu kanunları ortaya çıkarmasını insandan istemiştir. Bu kanunları ve sırları bulup çıkarmaktan kaçınmak için hiçbir mazeret yoktur. Aklı, Allah'ın bu büyük nimetini kullanmayış, Nefs esaretinin bataklıklarından biri olan tembelliği düşüşten ileri gelir. Oysa sürekli olarak ilerleme borcunda olan Müslümanın ayrılmaz özelliklerinin başında çalışkanlık özelliği yer alır. Diriliş eri çalışkandır. Tembellik nefsin yatağıdır onun için. Baştan sona diriliş toplumu, çalışkanlık hesası üzerine, inceleme ve ilim aşkına bina edilmiştir. Eşya ve tabiatı inceleyerek ve onu hakikat medeniyetinin, sürekli ilerleyiş laboratuvarının, fabrikasının, çiftliğinin en entansif tarımcılığının, ağır sanayinin materyali yaparak yaratılış sebebi olan Allah'a tapma mutluluğuna surlar ve kaleler hazırlamış olur. Diriliş eri bilir ki, ekonomi kültürün eşyaya dönük yüzüdür, nasıl ki hafif kültürle ağır sanayi olmaz. Onun için, Ruhunu Allah'a teslim etmiş olan Müslüman, ibadetin ağır ve kalifiye elemanı olduğu gibi, onun topluma ve tarihe dönük yüzü olan ağır kültürün yolcusu ve eşya ve tabiata çevrik yüzü olan sanayinin ve tarımın sayı ve para diliyle ifadesi olan ekonominin ağır görevlisi ve işçisidir. İslam ekonomisinde kişinin hür teşebbüs yetisini körelten devletçiliğe yer olamadığı gibi, türüstlerin doğumuna sebep olan tekelci özel sektör kapitalizmine de yer yoktur. Öldürücü rekabet, yalana dayalı reklamcılık, devleti içten zapt eden kapital saltanatına olduğu gibi, kişiyi devletin, bir partinin, dolayısıyla bir grup insanın kölesi haline getiren, aşksız-şevksiz bürokrasinin ağında çürüten, propagandanın uşağı haline getiren, Proletarya adına iliştirilerek insanı makina'nın bir vidası mesabesine indiren madde gibi, robot gibi, kompüter gibi kullanan, ona daha çok istatistiki açıdan bakan, onu insanlı konurundan yoksun eden, insanlığı hayvan sürüsü gibi düzenlemeyi ve sömürmeyi hedef alan ve planlayan komünizme de ruhuyla sonsuzca uzaktır İslam'ın ekonomik düzeni. Allah yolu, İslam site ve toplumunun yararı çerçevesinde özgür olarak değerlendirilecektir kişi. Verim sadece maddi değil, ondan kopmaz bir şekilde manevidir de. Fabrika, iş yeri, dükkan, mescidin bir uzantısıdır Müslüman için. Kapitalizm patronluk ruhu, onun için Tanrı'ya ortak koşmanın bir marjıdır. İslam ruhunda ise iş sahibi de işçisi gibi bir işçidir kârı sınırlı olacaktır. Kazancını israf edemez, istediği gibi tüketemez. Kazancı, mülkü hermayesi ona Allah'ın bir emanetidir. O, emanete ihanet etmez. Devletin veya toplumun yetkili kurumlarının çizdiği genel ve dinamik ekonomi tablo ve perspektifinde yararlı yerini alacaktır. Toplumun bütün kişileri gibi ekonominin genel ilerleyiş rotasını izleyecek, temposuna uyacak, Gidişin ayağı kuyduracaktır. Kendi çıkarını toplumun ve öbür kişilerin çıkarında görecektir. Toplumun genel çıkarını baltalayıcı davranışlardan kaçınacaktır. Her şey Allah içindir fikrinden bir an için ayrılmamaya çalışacaktır. Böylece ekonomik yapı dev bir ağ haline gelecektir. Bu ağ da kültür ağıyla bütünleşecektir. Kültürsüz ekonomi, ekonomisiz kültür düşünülemez. İnançsız, ahlaksız kültür ve ekonomi düşünülemediği gibi. Çağımızda cihadın sadece cephede savaşmak olmadığını bilecektir dirilişeri. Ekonomi ve kültür savaşları da cihadın zaruri bölümleri ve kesimleridir. Peygamberlerin ve velilerin aynı zamanda çok defa meslek pirleri olduğunu bilen ve bu geleneğin özüne inen dirilişerleri, erenleri ve pirlerinin de İslam'ın yeniden diriliş toplumunu kurarken, ekonomi ve kültüre hayatlarına dayanı kahramanlar olacakları açık bir gerçektir. Faiz, faizin benzeri ve faizin gölgesi bile yok edilecektir diriliş toplumunda. Zekat, maldan ve kazançtan adeta fizik ve kimyasal bir zaruretle ayrılarak, devlet veya toplum hazine ve kasasında toplanacak ve oradan tekrar kişilere ve kurumlara dönerek toplumda sosyal adaletin ve seyyaliyetin düzenlenmesini sağlayacaktır. Fiyatlar, karlar, malın yapımı, kalitesi tam bir denetim altında olacak ve kesin ve etkili müeyyidelerle bu denetim güçlendirilecektir. Para atıl tutulmayacak, işsizliğe imkan verilmemek için bütün tedbirler alınacaktır. Kadın ve iş düzeni, kadının özelliğini ve iç özgürlüğünü yok etmeyecek biçimde yeniden düzenlenecek, bugün görülen kadının özgürlüğü adı altında yedek bir erkek türüne dönüştürülerek yozlaştırılmaya gidiş önlenecektir. Bütün bunlar geniş ölçüde devletin görevidir. Ya da değişim halinde devletin yerini alacak olan kuruluş veya düzenin. Devlet veya yönetim kurumu, Emeğe ve sermayeye yol gösterici, iş gösterici, alan açıcı olacaktır. Toprak işlenecek, su gücü, madenler, yeraltı ve yerüstü kaynaklar tabiatı tahrip etmeksizin kullanılır ve işlenilir hale getirilecektir. Devlet, toplum kuruluşları, kişiler el ele çalışacaktır bu amaca varmak için. Kişinin, kuruluşların, devletin ve toplumun bir günü öbür gününe denk olmayacak. Dünyanın ahiret tarlası olduğu asla unutulmayacaktır. Yarın ölünecekmiş gibi ahirete, hiç ölünmeyecekmiş gibi dünyaya çalışılması prensip olarak benimsenecektir. Ne rahiplik, ne materyalizm, ne kapitalizm, ne komünizm, her an ibadet ruhu içinde sürekli ve metotlu bilim ve tecrübeyle donanmış, Kahramancasına İslam düzenini ruhi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gerçekleştirme şuuru. İşte, çağın fatihleri olarak bir sosyal dayanışma düzeni oluşturulacaktır. Sosyal adalet, kardeşlik müesseseleri kurulacaktır. Tekke fedakarlığı, tarikat hizmeti ve fütüvvet ruhu yepyeni bir biçimde kültür ve ekonomi alanında doğrulmaya çalışacaktır. Dirilişin hayır yolunda yarışan öncüler topluluğunca ve bu topluluğun arkasından çıkacak diriliş erenleri, pirleri ve erlerince. İşte benim amentümün kültür, ekonomi ve sosyal plandaki ilkeleri. Toplum yaşayışında saygı ve sevgi egemen kılınacaktır. Görgü kuralları saygı ve sevginin gölgesinde biçimlenecektir sevgi ve saygı bağları bir lağbaliliğe dönüşmeyecek, insanların özel dünyalarına karışma, onların iç hallerini gözlemeye meydan vermeyecek sınırlarla bağlı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in tecessüz etmeyiniz, kimsenin özel dünyasını gözlemeyiniz buyruğu bu konuda ana ilke olacaktır. Ancak bu ilke, batının ve batılının taş kalpliğinin sonucu olan ilgisizlik anlamına dalınmayacaktır. İlgi, sosyal yardımlaşma ve örgütlenme, dostluk çerçevesinde, kardeşlik özünde çiçeklenecektir. Komşuluk da insana bir takım belirli görevler yükleyecektir. Yine bu gözlemleme iş, protokol isaretini veya zübbeliğini doğurmamalıdır. Sosyal yardımlaşmada bir takım parazitlerin, Müslümanların merhametini istismarına meydan vermemelidir. Müslüman merhametli olmalıdır. Ama bu merhamet istismar edilmemelidir. Merhamet kıyıda köşede kalırsa elbet istismar olunabilir. Ama ortalığı kaplar, siyasete ve meydanlara hakim olursa istismar edilebilme sınırını açmış demektir. Merhametin kuvveti istismarın gücünü ezmiş olacaktır bu durumda. Öte yandan merhamet sömürülebilir diye de yaşlı, sakat, dul, yetim gibi gerçekten yardıma muhtaç kişilerin sahipsiz, kimsesiz, acı hayat şartlarıyla boğuşmalarına terk edilmelerine yol ve kapı açık bırakılmamalıdır. Bütün mesele bir dengede. Kişi ve aile özel hayatını yaşarken başkalarınca rahatsız edilmemeli. Ancak gerektiğinde sağlıklı bir hayat sürebilmek için yardım ve destek bulabilmeli. Bu yardım ve destek de tek taraflı olmayıp karşılıklı olacaktır. Herkes sevgi ve saygı görmeli ve göstermeli. Bu da toplumun objektif düzeni içinde olmalıdır. Kişi-aile-toplum arasında, ilgi ve gözlemleme iş arasında estetikle gerçek, görgü kurallarıyla samimilik arasında bir denge bulunmalıdır. Bu denge, İslam ruhunun yansıması demektir davranışlara. O, özünü Tanrı rızasına dayalı İslam ahlakından alacaktır. Öğünme ve ölüme, gösteriş, kınama ve kınanma gibi duygu aşırılıklarına mümkün olduğu ölçüde hayat hakkı tanınmayacaktır diriliş toplumunda. Bu toplum yaşayışı şüphesiz bir hukuk düzeni içinde akacaktır. İslam hukuku, bütün bu saygı ve sevgi düzenine, gözlemleyiş yasağı ve yardımlaşma buyruğu düzenine rağmen, Toplum düzenini sarsan ve bozanlara uygulanacak önleme ve giderme kurallarını bir bütün ve bir sistem olarak ortaya koymuştur. Ceza daha çok toplumu ve kişileri koruma amacı taşımaktadır. Bu da en radikal anlamıyla cezanın suç cinsinden oluşuyla sağlanabilir. Cezada prensip, kısasta hayat vardır kutsal ilkesi ve suçsuz bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş, dirilten bütün insanları diritmiş gibidir ölçüsüdür. Kurallar kesin ve keskindir. Çünkü toplum böylece ayakta durabilir, kokuşup çürümekten kurtulur. Ancak kısasın yanı sıra karşılıklı veya karşılıksız, ödünlü veya ödünsüz bağışlama ilkesi de yer almaktadır. Af ve fidye Kısas, af ve fidye uygulamaları öğüt veya uzlaşım öğütlerinde de katılacağı büyük bir icra orkestrasyonuna sahip olacaktır. Bu ana ilkeler çerçevesinde toplumun karmaşıklığına göre kurallar da karmaşıklanacaktır. İçtehatın kapanışı ve benzeri tarihi tartışmalar ilkelerin tespiti yönündedir. Hazreti Peygamber, sahabe, bilginler ve önderler bu ilkeleri tespit etmişlerdir. Bunların en geniş anlamda anlaşılış ve öğrenilişi, İslam'ın diriliş programına dahildir. Yeni ilke temeli arama gereği yoktur. Ancak bu, ilkenin en karmaşık toplum düzenine uygulanışındaki aracılığa mani değildir. Tersine onu buyurucudur. Bu düzen fikri, bizi, Müslümanın, çağdaş dirilişinin bilim ve ayrıcalık aşkına sahip olması gerektiği düşüncesine götürecektir düşünmeyi buyuran Kur'an'dır, tarihten tabiata, soyuttan somuta gözlemleyiş, inceleme, araştırma, düşünme, öğrenme tanrı buyruğudur. Her kişi gücünün yettiğince bilim yolunda ilerlemek borcundadır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hakikat müminin kayboluşmalıdır. Nerede bulursa alır, İlim Çin'de de olsa elde etmeye çalışınız. İlim kadın erkek her Müslümana farzdır gibi ana ölçüler bu yapıya yöneltmektedir İslam toplumunu. Manevi bilimler, matematik, pozitif bilimler Müslümanın bilim dünyasının temel taşlarıdır. İnancın kalesidir bilim ve düşünce dünyası. İslam bilinci bilimle kökleşir. Geçmişi ve şimdiki zamanı incelemek, öğrenmek ve bilmek ibadet olarak benimsenecektir diriliş nesli ve toplumunca. İslam ruhu gerçekleşişinin halelerinden biri de estetik düzendir. İslam medeniyeti, insana bir cebir ve geometri mizacı aşıladığı gibi ahlakından inancına, davranışından ruh özündeki sırra kadar bir ahenk ve güzellik iddiası da yerleştirecektir. Dar kollerin, yapma ve kısa ömürlü çıkışların estetik ve sanatı değildir bu iddianın dünyası. Bütün mizaçları, ruh uzanış ve dalışlarını verimlendiren temelli bir sanat ve edebiyat perspektifidir bu. Ruhun derinliğine hitap eden soyutun en somut halde verilişi, ağırlık noktasını teşkil edecektir bu yeni sanat akımları doğuran hoşgörüde. Yan ekoller de olacaktır elbet. Ancak hepsi de yakın veya ırak, derinliklerinde veya yüceliklerinde bu yücelik iddiasını amaç edinmelidirler sanat bir veri, bir tanrı bağışıdır. Sosyolojik, tarihi, realite içinde gelişen şahsiyetler, İslam'ın yücelik ideası içinde yeniden yeşertilecektir diriliş neslince. Sanat da hayat gibi, Allah için olduğunun soyut ve somut anıtlarını bu neslin sanatçıları dikecektir tanrının izniyle. Müslümanlar coğrafyalarını, tarihlerini birleştirme, bu yolla da tek bir kültüre erme zorundadırlar. İslam uygarlığının yeniden dirilişine katkıda bulunma, gücü ölçüsünde her Müslümanın borcudur. Müslümanların birlik ideali, her gencin gönlüne silinmez bir biçimde yerleşecektir. Müslümanların politik birliğe doğru koşmaları hayat memat meselesidir. Diriliş yerinin çağdaş ülküsüdür bu. Durmadan birleşme, durmadan yaklaşma, durmadan kaynaşma. Bir birlik için coğrafi durum çok müsaittir. İslam ülkeleri birbirine bitişik, birbirine yapışık durumdadır. Afrika'nın bir ucundan Filipin adalarına kadar kesiksiz bir şekilde uzamaktadır öz ülke. Aradaki sınırlar, bölünüşler politiktir. Merkezi, çekirdeği, orta doğu dedikleri bölge olmak üzere tek ülke ideali diriliş erlerinin toprak, yurt ülkülerinin ifadesi olmaktadır. İslam terminolojisinde Darül İslam olan bu ifadeyi biz öz ülke kelimesiyle belirliyoruz. Tarih birliği ise geçmişte büyük İslam devletlerinin kurulmuş bulunması sebebiyle mevcuttur. Ancak yüzyıldır ki bu birlik boyuna parçalanmıştır. Kültür birliği sağlanırsa tarih birliği de yeniden kendiliğinden kurulmuş olacaktır. O halde diriliş eri ülküsünün, yani diriliş idealinin ikinci unsuru kültür birliğidir. Öz ülke ve kültür birliği idealleri millet idealinin doğmasını sağlayacaktır ki, diriliş idealinin temeli de bu millet idealidir. Millet, İslam milleti doğunca artık hakikat medeniyeti demek olan İslam medeniyetinin dirilişi gerçekleşmiş olacaktır. İslam'ın diriliş hareketi düşüş noktasından başlamıştır. İlk hareket, düşüşü durdurma veya hemen tekrar ayağa kalkma amacını güder. Ama bu, başarıya ulaşamamıştır. Çünkü düşüş derin kökenliydi, onun için doğruluş da çok derin kökenli bir hareket istiyordu. Düşüş mukadder olduktan sonra ilkin batı etkili akademik hareketlere tanık oluyoruz. Bu ilk hareket elle tutulan bir sonuç vermeyince İslam dünyasının en ıstıraplı bölgesinden yeni bir ses yükselir. İslam yeniden ruhlarda uyandırılacaktır. Bu, İslam'ın inanç dirilişi hareketidir. Metafizik diriliş mektebi de diyebiliriz bu harekete. Daha sonra çağdaş Müslüman psikolojisinin doğurulması karakterini taşıyan bir hareket doğmuştur. Psikolojik diriliş okulu yani. Ondan sonra da İslam ülkelerinde düşüncede diriliş hareketleri baş gösteriyor. Bu genel diriliş akışı içinde özel anlamda diriliş akımı boy veriyor. Diriliş akımı bir yüzüyle ruhun diriliş akımı bu yanıyla metafizik ve psikolojik hareketlerle bütünleşiyor. Bir yüzüyle de tarihi sosyolojik diriliş akımı. Bu yanıyla da düşüncede diriliş akımlarıyla diyalog kuruyor oluyor. Yani bütünüyle yeni İslam ruhi ve tarihi sosyolojik perspektifini doğurmayı amaçlamış bulunuyor. Kültür ve medeniyetin dirilişi mektebidir bu. İslam kültür ve medeniyetinin yeniden doğuşu yönünde çok cepheli bir atılımdır. Diriliş akımı henüz oluşum halindedir. Diriliş insanını oluşturma çabası içinde. Bir nesil diriliş neslini çağın kıyameti içinde yoğurma onun alın yazısıdır. Diriliş nesli, diriliş insanının kitle ifadesi olacaktır. Diriliş toplumunu gerçekleştirecek diriliş erleri, diriliş erenleri ve diriliş pirleri bu neslin doğuşu yolundan gelecekler. Arkeolojik veya etnografik malzeme haline gelmiş Müslüman halkların içinde dipdiri diriliş toplumunu doğuracak canlılık yolundan. Bu yol bütün derinliği, genişliği, yüksekliği ve yüceliğiyle Dünyayı ortasından bir kuşak gibi sardığı gün, Allah'ın halifesi insana büyük bağışı, diriliş mucizesi gerçekleşmiş olacaktır hakikat medeniyetinin. Sonuç Yeni bir nesil gelmektedir İslam ülkelerinde. Bu diriliş neslidir. Düşüş günümüzden bugüne kadar kana ve tere batarak yapılan çalışmalar bunun içindir bu nesil ilkin inanç ve davranışının genel çerçevesini çizecektir. Bu sözler bunun bir denemesidir. Ezberlenmek için değil, üzerinde düşünülmek ve ruha mal edilmek için. En teorik temelden en pratiğe, en soyuttan en somuta, en metafizik plandan en reel plana kadar bütün hayat vakasını, Müslümanın yani diriliş yerinin kucaklaması için çizilen bir şema, Çağın dokusuna işlenmek istenen bir eskizdir. İslam kültür ve medeniyeti, Kur'an ve peygamberden gelen İslam ruhundan fışkırmış bir terkiptir. Abı hayat hayat terkibidir. Karanlıklar içinde arayıp bulacaksın onu sen diriliş eri. Hızır'ın olacaksın kendi kendinin. Kendi hızırının eline tutuşturulan bir meşale yapacaksın onu. Bir mumsa ondan güneşini çıkaracaksın. Medeniyet Rönesansı'nı, yeniden doğuşunu yapacaksın ondan. Kelimeci, lafızcı olmayacaksın. Kelime ve lafsın hakkını da vererek özcü ve ruhçu olacaksın. Statik, inançlı ve eylemli olmayacaksın. Dinamik olacaksın. Namazın da meşale olacak, orucun da. Zekatın, haccın da dinamik olacak. İslam entelijansiyasını kuracaksın. İslam sana et, kemik, deri gibi. Hatta ciğer, ili, kalp, beyin olacak. Hatta zeka, zihin ve ruh olacaktır. İslam'dan çıkarılmış nurdan bir heykel gibi dolaşacaksın arzda. Şimşek ve yıldırımlarınla koruyacaksın nurunu. Yeniden doğacaksın. Kıyametini yaşayıp yeniden dirileceksin. Azrail'i, İsrafil'i ve Cebrail'i de adeta göreceksin. Yardım edecek onlar sana. Domuza karşı aslan, yılana karşı kartal, baykuşa karşı hüt hüt, kargaya karşı bülbül, eşeğe karşı at olacaksın. Dünyaya, eşyaya yeniden anlamını getireceksin. O zaman Allah da sana senin kendi öz anlamını bağışlayacaktır. Hiç kuşkun olmasın.